Bedir gazvesi hicretin ikinci yılında Ramazan ayında olmuştu. Bedir'de hiç ummadıkları bir yenege alan Kureyş, mağlubiyetin ve kaybettiklerinin acısıyla kıvranıyordu. İleri gelen en kıymetli adamlarını kaybetmenin yanında birçok insanını da Müslümanlara fidye ödeyerek kurtarmak zorunda kalmışlardı. Acı üstüne acıyı Eziklik üstüne Ezikliği tatmışlardı Evlerden Ağıtlar yükseliyor Her toplantıda intikam yeminleri yapılıyordu Mekke Bu alevle kaynarken Ateşin üzerine körükle gidenler de vardı Zannederim Kâb bin Eşref Bunların başında geliyordu Kâb Kuba'nın doğusunda, üç tarafı bağlarla çevrili, kendine ait bir kalede yaşıyordu. Boyutları çok büyük olmayan bu kale, bir aile ve hizmetçileri için yine de oldukça büyük sayılırdı. Ayrıca duvarları kalındı ve sağlam taşlardan örülmüştü. Bir tarafında kayalar, diğer tarafında uzanıp giden hurma bahçeleri ve üzüm bağları vardı. Kâb, kendine ait bu kaleden dış dünyaya dil uzatmakta çok başarılıydı. Çevresinde oldukça sözü dinlenebilir bir kimseydi. Yahudilerin ileriye gelenlerinden Araplarla da akrabalık bağları kurmuştu. Edipti şairdi. Bu özellikler, o günlerde en fazla revaç bulan özelliklerdi. Kâb, Bedir muharebesinde müşriklerin yenilmesine çok üzülmüş... İlk fırsatta Mekke'ye giderek yanan alevi daha da canlandırmak için elinden geleni ardına koymamıştı. Şairlerin duyulan acıyı hatırlatan ve damarları ayağa kaldıran acı ve ateşli şiirleri birbirini takip ediyordu. Ebu Sufyan'ın Şam'dan getirdiği ve Bedir Muharebesi'nin başlamasına sebep olan ticaret kervanındaki bütün mallar, Müslümanlara karşı savaş hazırlıkları için ayrılmıştı. Hazırlıklarını tamamlayan Kureyş, hicretin üçüncü yılı Şevval ayında Mekke'den yola çıktı. Bilinen, kılıçlar, bakımdan geçirilen zırhlar, miferler hazırlanan oklar, mızraklar, harbeler, besiye çekilen ve eğitilen atlarla dıştan bakılınca her şeyiyle tam bir ordu görünümündeydiler. Sağ kanat süvarilerin başında Halid bin Velid, sol kanatta Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e, ordunun başında ve merkezde Ebu Süfyan, Hevdeşler'de hanımlar, yanlarında da defler vardı. Hanımlar iki amaçla geliyorlardı. Birincisi, erkeklerinin onları bırakıp kaçmayacaklarını herkese ilan anlamı taşıması, geri çekilmeme azmini göstermesi ve böylece güven sağlamak içindi. İkincisi de, savaşta erkekleri tahrik için, defler de bunun için hazır edilmişti. Kadınların başında Ebu Sufyan'ın hanımı Hint vardı. Çok zeki, gösterişli ve dirayetli bir kadındı. İntim kam hırsıyla yanıyordu. Bedir'de babasını, amcasını ve kardeşini kaybetmişti. Kocası, kayını ve üç oğluyla gelen sülafe, Amr bin As'ın hanımı Rayta, Ebu Cehil'in oğlu İkrimen'in hanımı Ümmü Hakim, Hind'in en büyük destekçileri olarak orduda yerlerini almışlardı. Aralarında asıl hedefi savaşı olmayan biri daha vardı. Cübeyr bin Mutim'in kölesi Vahşi. Vahşi, Habeş asıllıydı. Habeşlilerin çok başarılı bir harbe savurma tekniği vardı ve Vahşi bunu çok iyi bilen, uygulayan ve hedefini kolay ıskalamayanlardan birisiydi. Mekke'den ayrılmadan önce efendisi Cübeyr onu yanına çağırmış. Orduyla birlikte sen de yola çık. Eğer amcama karşılık Hamza'yı öldürürsen hürriyetine kavuşacaksın demişti. Cübeyr'in amcası Tuayme bin Adi Bedir'de öldürülmüştü. Bu yüzden o da peygamberimizin amcasını öldürerek intikam almak istiyordu. Vahşi kararını vermişti. O hürriyetini elde etmek istiyordu. Meşhur harbesini yanına almış, orduyla birlikte Medine'ye doğru hareket etmişti. Hint bu durumu biliyor, yol boyunca vahşiye her rastladığında, İçimdeki intikam ateşini söndür, susuzluğu kandır, ben de seni dünyalığa kandırayım diyor. Onun Hamza radıyallahu anhı öldürme hırsını canlı tutmaya çalışıyordu. Kureyş'in ileriye gelenlerinin kaçmayacaklarına ispat için yanında getirdikleri sadece kadınlar değildi, en değerli mallarını getirenler de vardı. Müşrikler, Müslümanların çıkarabileceği askeri gücü tahmin edebiliyorlardı. Şimdi onların en az üç katı olabilecek bir güçle geliyorlardı. Silah açısından üstünlük de onlardaydı. Binekleri ise kıyaslanamayacak derecede çoktu. Esasen İslam saflarında hemen hemen hiç süvari yoktu. Müşriklerin süvari birliklerinin olması kendilerine sürat ve ...umulmayan noktalara hızla saldırı imkanı verecekti. Onlar açısından bütün ibreler kendi taraflarını gösteriyordu. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabileri toplamış... ...onlarla gelen düşmanla yapılacak savaşla ilgili istişarede bulunuyor. Kendi tercihini bildirdi. O müdafaa harbi yapılmasını istiyordu. Medine girişlerine barikatlar kurulsun, düşman bu barikatları aşar, Medine'ye girerse sokak sokak, ev ev çatışmayı sürdürme imkanı olsun istiyordu. Böylece düşman Medine içlerine çekilecek, bölünebilecek, gerektiğinde evlerden, evlerin damlarından ok, mızrak hatta taş yağmuruna tutulabilecek, gerektiğinde de Göz göğüse kılıçlı mücadeleye girilebilecekti. Böylece şehir kendilerine ait olduğu için savaştaki konumları herhangi bir meydan muharebesinden daha iyi olacaktı. Münafıkların başı Abdullah bin de aynı görüşteydi. Medine'den çıkılmasın, müteafa harbi yapılsın istiyordu. Gerekirse kadınların ve çocukların bile dam üstlerinden taş yağdırarak katkıda bulunabileceklerini söylüyordu. Ancak düşman ne kadar çok olursa olsun, çekinilmemesi gerektiğini savunan ve meydan muharebesi isteyenler de vardı. Özellikle gençler ve Bedir gazvesine katılamayanlar, ısrarla bu fikri savunuyorlardı. Ey Allah'ın Resulü, bizi düşmanın karşısına çıkar. Korktuğumuzu, veya zayıf olduğumuzu zannetmesinler diyorlardı. Dahasını söyleyenler de vardı. Biz bugünü bekliyorduk. Bu arzuyla Rabbimize dua ediyorduk. Mevla önümüze getirmiştir diyorlardı. Hamza radıyallahu anh, sana an sana Kur'an indiren hakkı için onlarla savaşalım diyerek meydan harbini seçtiğini belli etti. Nuayn bin Malih'in sözleri ise unutulmayacak cinstendi. Şöyle diyordu. Ey Allah Resulü, bizi cennetten mahrum etme. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki oraya gireceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor: "Ne ile?" Cevapta şöyledir: "Allah'a ve Resulüne olan sevgimle. Ben harp meydanından asla kaçmayacağım diye cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözler doğru sözlerdir buyurdu. Bu görüşü savunanlar, Bedir'de de az olan mücahitlerin düşmanı darmadan ettiğini, aynı şeyin yine tekrarlanacağını, orada en kıymetli adamlarını kaybeden Kureyş'in, bu savaşta da yeni bir acıyı tadacağını savunuyorlardı. Ayrıca Bedir'e katılan mücahidlerin faziletlerini biliyor, o fazilete ulaşma arzusu taşıyorlardı. Bütün bu duygularla, meydan muharebesi ısrarla isteniyor, savunmaya yönelik sözler onları ısrarlarından vazgeçiremiyordu. Neticede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kararını onların lehine vermiş, Meydan muharebesi için hazırlıklar başlamıştı. Herkes meydana çıkış için aralıksız bir gayretin içindeydi. Hazırlıklarını bitirenler, Mescid-i Nebi'nin yanında yerlerini almaya başlamışlardı. Bu sırada Allah Resulüne meydan muharebesi için ısrar edenler, düşünmeye ve düşüncelerini seslendirmeye başlamışlardı. İçlerinden biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Medine'de kalmayı emretti. O Rabbını ve onun ne istediğini bizden iyi biliyor, yedi kat semadan vahiy alıyor dedi. Bu sözler doğruydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ''Ey Allah'ın Resulü, bize emrettiğin gibi Medine'de kalalım. Biz seni sanki rıza göstermediğin bir şeye zorladık. Biz nasıl emrediyorsanız öyle yapalım.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buna cevabı kesindi. Harp için zırhını ve meyferini giyip insanları düşmana karşı meydana çıkarmaya çağırdıktan sonra bir peygamberi geri adım atmak yakışmaz. Meydandan geri dönmez. Sizi kalmaya çağırdım. Çıkmaya ısrar ettiniz. Şimdi Allah için ile dolu olun. Zor anlarda dayanın, sebat edin, zorlukları göğüsleyin, Allah size düşman karşısında ne yapmanızı emrediyorsa onu yapın buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bin kadar sahabiyle birlikte Medine'den ayrılarak Uhud'a doğru yola çıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bin kadar sahabi ile birlikte Medine'den ayrılarak Uhud'a doğru yola çıktı. Medine'den ayrıldıktan sonra Medine ile Uhud arasında yer alan ve Şeyhain diye anılan tepeciklerin yanında konakladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada orduyu yeniden gözden geçirdi. Müslümanların sayısı düşmana göre az ve yetersizdi. Bütün yiğitler cihada çağrılmış, Allah Resulü'nün yanında cihat safında yer almak isteyen her mücahit, yarışırcasına saflarda yerlerini almışlardı. Seyahinde yapılan bu ordu teftişi gözleri yaşartacak bir gerçeği de göz önüne serdi. Saflar arasında 13-15 yaşları arasındaki çocuklar da vardı. Kimi göze takılır korkusuyla saflar arasında kendini saklamaya çalışıyor, kimi de parmaklarının üzerinde yükselerek kendini büyük göstermeye gayret ediyordu. Onların bu hali, yiğitçe ve pervasız duruşları, cesaretleri, iştiyakları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi son derece duygulandırmış, ancak onları yine de saflardan ayırmıştı. O gün, savaşa çıkmasına rıza gösterilmeyen sahabiler arasında, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Zeyd'in oğlu Usame ile Zeyd bin Sabit Bera bin Azib Ebu Said el Hudri Hüseyd bin Zahir Urabe bin Evs, Rafi bin Hadic Semura bin Cündüb de vardı Bu yiğit delikanların çoğu henüz 14 yaşındaydı İçlerinde 13 yaşında olanlar da vardı. Rafiye radiyallahu anh ise 15 yaşına girmişti. Babası oğlunun cihat saflarından ayrılmasını istemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ''Ya Rasulallah, o çok iyi ok kullanıyor, iyi bir atıcıdır.'' diyor ve oğlunun cihat saflarında kalmasını sağlıyordu. Bunu gözden kaçırmayan ve iyi değerlendiren biri daha vardı. Semura bin Cündubradiyallahu an. O da Allah Resulüne gelerek, Ya Resulallah, Rafiye izin verdiniz, beni savaşa kabul etmediniz, ben onu güreşte yenerim diyor. Yapılan güreşte gerçekten yenerek saflarda yer almayı başarıyordu. Razülullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerle birlikte o günün ikindi namazını sonra akşam ve yası namazlarını burada kıldı, burada geceledi sabah namazını da kıldıktan sonra Uhud'a hareket etti. Müslümanların bin kişilik gücüne karşı müşrikler üç bin kişilik bir orduyla gelmişlerdi. İslam ordusu Uhud'a giderken Başka bir olay yaşandı. Abdullah bin Ubey bin de Medine'den çıkılmamasını, müdafaa harbi yapılmasını savunanlardandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kast ederek çevresindekilere, ''Onlara uydu, bana karşı geldi. Benim düşüncelerimi hiçe saydı. Bilemiyorum, gidip de kendimizi ne uğruna öldürteceğiz.'' diyordu. Daha sonra kendine uyan kalbinden şüpheleri atamamış 300 kişiyle birlikte ordudan ayrılarak Medine'ye geri döndü. Sahabilerden Abdullah bin Amr bin Haram peşlerinden giderek Allah için sizi ikaz ediyorum. Düşmanın hazır olduğu bir sırada kendi kavminizi ve peygamberinizi terk etmeyin dedi ise de bu sözler onları geri döndürmeye yetmedi. Giden grubun arkasından bakarken, dudaklarından dökülen son kelimeler: Allah, Peygamberini size muhtaç etmesin oldu. Abdullah bin Uveyin adamlarıyla birlikte ayrılmasından sonra İslam mücavhetleri 700 kişi kalmıştı. Böylece düşmanın konumu daha da güçlenmişti. Artık Müslümanların dört katından daha fazla savaşçıları vardı. Uhud'a varıldığında Peygamberimiz orduyu Uhud dağlarına arkaya alacak şekilde yerleştirdi. Bir başka ifadeyle İslam ordusu sırtını Uhud'a yaslamıştı. Bu sayıca daha çok olan müşrik ordusundan bir birliğin ayrılarak arkadan saldırı yapma imkanını ortadan kaldırdığı gibi müdafaa konumuna düşürüldüğü takdirde savunma kolaylığı da sağlayacaktı. Çünkü yamaçlara doğru çekilme kendilerini üst konuma getirecekti. Bu da o günün savaş şartlarında ok, mızrak, harbe saldırılarına karşı onlara korunma imkanı sağlayacak, kendi ok, mızrak ve harbeleri iniş yönünde hedefini daha rahat bulacaktı. Geriye bir tehlike daha kalıyordu. Müşrikler, akik vadisiyle bitişen, Şaza Vadisi'nin uzantılarını takip ederek gelmişlerdi. Medine tarafından bakıldığında Uhud sıra dağlarının sol önlerinde yerlerini almışlardı. Sağ ve sol kenarlarında süvari birlikleri vardı. İkimenin başında bulunduğu sol kanadın İslam ordusunun arkasına sarkması zordu. Bulunduğu yer dağ tarafına geldiği için konumu buna uygun değildi. Sağ tarafta yer alan Halid bin Velid'in sağ ön tarafı ise açıktı. Vadiyi takip edebilir, aynayın tepesini dolaşarak ordunun arkasına sarkabilirdi. İslam ordusu sırtına Uhud'a verdiği sürece bu mümkün değildi. Ancak düşmanın gerilemesi durumunda onu sürerek ilerleyen İslam ordusunun arkası boşalabilir... Uhud'la arasında saldırı imkanı veren bir boşluk meydana gelebilirdi. Fırsat kollayan bir birlik bu durumda Müslümanları arkadan vurabilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir saldırıyı önlemek için Aynayn tepesine elli okçu yerleştirdi. Ve başlarına Abdullah bin Cübeyr'i emir tayin etti. Kendilerini ordunun arkasını süvarilerden korumalarını emretti. Ve ardından da şöyle buyurdu. Savaş ister lehimize, isterse aleyhimize ceryan etsin. Buradan ayrılmayın. Sizin tarafınızdan saldırı gelmesin dedi. Üslubu net, kesin ve ısrarlıydı. Öyle ki bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu okçulara Kuşların yerden tane kafar gibi askerleri kaptığını görseler, yerlerinden ayrılmamalarını emrettiği nakledilir. Beyazlara bürünmüş olarak cihat meydanına gelen Abdullah bin Cübeyr, bunu anlayacak ve ne olursa olsun itaat edecek şuurdaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam sancağını Mus'ab bin Ümeyre verdi. O, bu güvene layık bir insandı. Müşriklerin sancağı ise, Abdüddaroğullarındaydı. Ebu Süfyan onların yanına gelerek, Bedir'de kaçtıklarını, ilk çöküntünün onlarla başladığını ve sonucun ne derece kötü olduğunu hatırlatıyor, hakkını vereceklerse, sancağı almalarını, hakkıyla koruyamayacaklarsa, Bırakmalarını istiyordu Bu cümleler ilerden beri sancağı taşıyan bu sülalenin kanını ateşliyor Göreceksin Sancağı size sağlam teslim edeceğiz diyor ve ekliyordu Savaşta bizi seyredeceksiniz Ebu Sufyan'ın isteği de buydu Saflar yerlerini almaya atmosfer yükselmeye başlamıştı Başlarında Hind'in bulunduğu kadınlar def çalıp şiirler söyleyerek erkekleri tahrik etmeye başlamışlardı. Dava, davranın haydi Abdüdar oğulları, Davranın ordunun arka koruyucuları, gelsin her taraftan darbe sedaları şiirini okuyorlardı. Hind ne diyeceğini iyi bilen bir kadındı ve kendine düşeni tam yapıyordu. Şiire devam etti. İlerlerseniz kucaklar eğer döner kaçarsanız sevginizi söker atarız diyordu. Müşrikler tarafından bunlar olurken İslam saflarındaki üstlük değişikti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem elindeki kılıcı kaldırarak, bu kılıcın hakkını kim verecek diye sordu. Uzanan eller ve ben ya Resulallah diyenlerin sayısı hiç de az değildi. Ancak soru tekrar tekrar soruluyor ve sonunda Ebu Dücane'nin eline teslim ediliyordu. Künyesi Ebu Dücane olan, Simak radıyallahu an hakkı karşılığı ben alırım ya Resulallah diyor ardından da hakkı nedir diye soruyordu. Cevap şöyleydi: Onu asla Müslümanlara karşı kullanmaman, o elindeyken düşman önünden kaçmaman, kırılana veya eğilene kadar cihada devam etmendir buyuruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı ona veriyor. Onu teslim alan Ebu tücane kırmızı renkli enli şeridini çıkarıyor alnına gelecek şekilde başına bağlıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcı elinde olarak müthiş çalımlı bir edayla saflar arasında yürüyordu. Onun bu yürüyüşünü gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yürüyüş Allah'ın gazabını çeken bir yürüyüştür. Ancak böyle bir yerde değil buyuruyor ve onun bu yürüyüşünü cihat meydanına has olarak tasdik ediyordu. Kaslar gerilmiş, kalpler hızla atmaya başlamıştı. Saflar birbirine yaklaşmıştı tikvir sesleri ve parola olan emit, emit, ölümüne vur haykırışlarıyla yerlerinden fırlayan mücahidler düşman saflarına daldı. Hamza, Ömer, Ebu Düşane, Ali, Ebu Beyde Talha, Zübeyr Asım, Ebu Talha, Musa radıyallahu anh ve daha nice yiğitler düşman saflarına daha ilk anda dağılmış, çatışmanın başında düşmanı şaşkına çevirmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta olduğu, Uğud'un yamacında yer aldığı görülünce, müminler ona doğru yönelmeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, bana doğru gelin, bana doğru gelin buyurarak, Sahabileri yamaca çağırıyor, onun sesini duyanlar, onu görenler gelerek çevresinde yer alıyorlardı. Yeni bir şevk rüzgarı esmeye başlamıştı. O ana kadar cihattan kopmayan yiğitlerin omuzladığı savaş artık yeniden bütünlük kazanıyor, yavaş yavaş denge kuruluyordu. Bir grup müşrik yan taraftan yamaca tırmanarak, Yeni bir saldırıya geçtiyse de Ömer radıyallahu an onları gördü ve arkadaşları ile birlikte o tarafa atılarak müşrikleri geri püskürttü. Yüksek mevzilerden yaylar gerilmeye düşman üstüne oklar yağmaya başladı. Ebu Talha bileği güçlü bir insandı. Yay elinde son noktaya kadar geriliyor, yaydan boşalan oklar ıslık çalarak uzak mesafelere kadar uçuyordu. Bazen yay bu güçlü gerişe dayanamayıp kırılıyor... ...o gün elinde üç yayın kırıldığını nakledilmektedir. Her iki tarafta da yorgunluk belirtileri başlamıştı... ...çok geçmeden harp hızını yitirdi. Bu sırada müşrik kadınları... cephe gerisinde kalan şehitlerin burnunu kulağını kesiyor... Böylece kinlerini tatmine çalışıyorlardı. Bu şekilde insanın asli yaratılışını kasıtlı bozmaya, uzuvları kesmeye müsle deniyordu. Hint de Hamza radıyallahu anhın yanına geliyor, o da müsle yapıyor, Hamza'nın göğsünü yararak ciğerini yemeye kalkıyor. Kinle dolan kalbi bu davranışı kaldırırken midesi onu kaldırmıyor ve geriye gönderiyordu kin öfke ve sadistçe duygular ne yazık ki bu dereceye kadar ilerlemişti Ebu Sufyan atıyla yamaca doğru yaklaştı ve savaşın son dakikalarının yaşandığını belleden şu cümleleri söyledi harp taraflar arasında döner dolaşır bugün Bedr'in karşılığı olan gündür Ölülerden müsle yapılanları göreceksiniz. Ben emretmedim. Bu konuda beni kötülemeyin. Sonra slogan şeklinde bağırdı. Yücelsin Hubel dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anha kalkıp cevap vermesini emretti. Ömer radıyallahu an gür sesiyle onun sloganına karşılık verdi. Allah daha yüce, daha azizdir, tektir. Allah'tan başka ilah yoktur. Bizim ölülerimiz cennette, sizinkiler cehennemdedir. Bu, o anda Uhud'un meydanında yatan ölülerin akıbet özetiydi. Bir grubu cennette, bir grubu da cehennem ateşindeydi. Ebu Sufyan bu cümlelere nasıl cevap vereceğini bilemiyordu. Sözü değiştirdi. Ömer, bana doğru yaklaşır mısın? dedi. Belli ki, Kesin net cevap almak istediği bir şeyler vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'a yanına var bak ne istiyor buyurunca Ömer radıyallahu an yaklaştı. Gerçekten Ebu Sufyan'ın sormak istediği bir şeyler vardı. Allah için söyle Ömer Muhammed'i öldürdük mü dedi. Hazreti Ömer cevap verdi Allah hakkı için hayır şu anda seni duyuyor. Hz. Ömer'den bunu diyen Ebu Sufyan'ın sözleri de ibret vericiydi. Senin İbni Kamiye'den daha doğru sözlü, daha dürüst olduğuna inanıyorum dedi. İbni Kamiye, peygamberimizi öldürdüğünü söyleyen ve bunu herkese yayan kişiydi. Müşriklerin başında bulunan kişi, kendi arkadaşlarından daha çok bir Müslümana inandığını söylüyordu. Ebu Sufyan, Yanındakilerle birlikte meydandan ayrıldı. Ayrılırken de şöyle bağırdı. Gelecek bir Bedir'de buluşalım. Bu yeniden kozları paylaşmak üzere yer ve zaman tayin edi. Efendimiz sahabilere cevap vermelerini emretti. Evet o gün orada buluşmak üzere dediler. Müşrikler savaş meydanından ayrıldıktan sonra yaralılar ve şehitlerle ilgilenilmeye başlandı. Herkes alınan yarayla üzüntülüydü. Şimdi arayıp şehitlerini buluyorlar, yakınları buldukları şehitlerini defin için hazırlıyorlardı. Şehitlerden birçoğu müsleye maruz kalmıştı. Bu manzaralar konay, kolay unutulacak manzaralar değildi. Ebu Sufyan'ın da ifade ettiği gibi, onlar arasında bu vahşeti doğru bulmayanlar da vardı. Bu sırada, Peygamberimizin halası, Hazreti Hamza'nın anne baba bir kız kardeşi olan Safiye radıyallahu anh kardeşi Hamza'yı arıyordu. Efendimiz onu uzaktan gördü. Yanında bulunan oğlu Zübeyir'e gidip annesini geri döndürmesini söyledi. Safiye'nin Hamza radıyallahu anh'ı bu durumda görmesini istemiyordu. Zübeyir, annesinin yanına gelerek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönmesini emrettiğini söyledi. Ancak Safiye dönmesinin neden istendiğini biliyordu. Niçin dedi ben kardeşimin şehit olduğunu ona müsle yapıldığını biliyorum. Bu Allah yolundadır Allah katında sevabını umuyorum ve inşallah sabredenlerden olacağım dedi. Sonra Hamza'nın yanına geldi. Ona baktı içi dolu doluydu fakat kendine hakimdi. Dua etti. Biz Allah'a aitiz ve yine ona döneceğiz dedi. Onun için istiğfarda bulundu. O çilik iradeli, vefakâr, fedakâr, takva dolu, hak yolun yolcusu örnek bir kadındı. Hayat boyu İslam'a büyük hizmetleri olmuştu. Müşrikler Uhud'u terk ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhayı peşlerinden gönderdi ve şöyle buyurdu: Onları takip et. Ne yaptıklarına ve ne yapmak istediklerine dikkat et. Eğer atları yedeğine alır, develere binerlerse Mekke'ye gitmek istiyorlar demektir. Yok, develeri yedeğe alıp atlara binerlerse ''Medine'ye saldırı tazeleyecekler demektir. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Medine'ye yönelirlerse karşılarına çıkar, yeniden savaşırım.'' Ali radıyallahu anh anlatıyor. ''Müşrikleri takibe başladım. Ne yaptıklarını gözetliyordum. Atları yediğe aldılar, develere bindiler ve Mekke'nin yolunu tuttular.'' Şehitler toplandı, namazları kılındı, elbiseleri ve kanlarıyla Uhud'un toprağına verildiler. Çocukluğunu ve gençliğinin büyük bir bölümünü ipek elbiseler içerisinde geçiren Mus'ab'ın şehit düştüğü sırada üzerinde bulunan yamalı elbisesinin vücudunu örtmeye yetmeyişi, elbisesinin baş tarafına çekilerek ayaklarının ısır otlarıyla örtülüşü herkesin gönlünü burmuştu. Şehitler efendisi Hamza ile Uhud'un cesur ve saminiyet örneği Abdullah bin Caş ve İslam sancaktarı, gurbet davetçisi Mus'ab bin Umeyr yan yana defnedildiler. Günümüzdeki yapısında Uhud şehitliğinin ortasında bulunan siyah taşlarla çevrili bölümde onlar yatmaktadır. Diğer şehitler de ikişer üçer, daha çok Kur'an bileni, ilimciye daha üstün olanı öne alınarak toprağa verildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehitleri toprağa verdikten sonra kıyamet günü onların şahidi benim buyurdular. Onlar şehit, Allah Resulü de şahitti. Bundan daha güzeli olabilir miydi? <Gülüyor> Şehitlerin devininden sonra Medine'ye dönüldü. Müşrikler Mekke'ye doğru yola çıktıktan bir süre sonra Ravha denilen yerde konakladılar. Konaklama sırasında içlerinden biri, biz ne yapmış olduk? Evet, güçlerini kırdık ama sonunda onları bıraktık. Hala çevresinde toplanacakları, bir araya gelebilecekleri baş duruyor. Temellerini sökemedik. Kökten bir temizlik yapamadık. ''Geri dönelim, kalanlara hücum edelim, tamamıyla onlardan kurtulalım.'' dedi. Bu sözler onlar açısından doğruydu. Müşrikler Medine'ye İslam'ı söndürmek, bütünüyle yok etmek niyetiyle gelmişlerdi. Önceden de bu arzu ve hırsları vardı ama Bedir gazetesinden sonra her gün bu duyguyla yatıp, bu duyguyla kalkar hale gelmişlerdi. Bir yıldır bunun için hazırlanıyorlardı.'' Müslümanların Allah Resulüne nasıl bir bağlılık içerisinde olduklarını, iman nurunun onları nasıl bir duruma getirdiğini, ahirete olan imanla, şehitlik rütbesine duyulan sevgiyle neler yapabildiklerini Bedir'de görmüşlerdi. Uhud'da da tanık oldukları müthişti. Aldıkları yaraya, uğradıkları dağınıklar rağmen, nasıl yiğitler çıkardıklarını, Resulullah'ın çevresinde nasıl bir halka oluşturduklarını, fedakarlıklarının hangi boyutlara vardığını görmüşler ve yaşamışlardı. Muhammed'in hayattaydı, Ebu Bekir, Ömer, Ali ve daha niceleri yine İslam'ın hizmetindeydi. Unutulmaması gereken bir gerçek daha vardı: Müslümanlar küçümsemeyecek bir savaş tecrübesi daha yaşamışlardı. 700 kişilik bir güçle 3000 kişilik bir orduyu dağıtmışlar ve onu hezimet noktasına getirmişlerdi. Kendilerine güvenleri artmıştı. Bu fırsat bir daha ele geçmezdi. Müslümanlar safında bir daha korudukları tepeyi terk ederek ordunun arkasına hücuma açık bırakanları bulamazlardı. Sonuçta Müslümanları kolay kolay bu kadar zayıf yakalayamazlardı. Geriye dönme kararı aldılar. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların dönüş haberini almıştı. Müminleri yeniden düşmana karşı çıkmaya çağırdı. Bu çağrış çok özel bir çağrıştı. Benimle yalnız dünkü savaşa katılanlar gelecek buyuruyordu. Sahabiler, ...bunun ne demek olduğunu çok iyi anlamışlardı. İslam ordusu, Uhud savaşı için Medine'den Cuma günü ayrılmış, ...o gece Şeyhain denilen yerde konaklamış, ...savaş Cumartesi günü yapılmıştı. Cumartesi savaşa katılan mücahitler, ...pazar günü yeniden düşman üstüne yürümeye çağrılmışlardı. Uhud gazileri derhal toparlanarak meydana çıktı ve ordu... Düşman kovalamak üzere Medine'den ayrıldı. Yapılan çağrı unutulmayacak bir çağrı oldu gibi ortaya çıkan tabloda unutulmayacak bir tabloydu. Çünkü Uhud'da yara almayan sahabi yok denecek kadar azdı. Ayrıca hepsi savaşın yorgunluğunu taşıyordu. Yorgunluğu unutmuş, yaralarını sarmış düşman takibi için yepyeni bir canlılık ve şevkle yola çıkmışlardı. Abdüleşel oğullarından bir sahabi anlatıyor. Kardeşimle birlikte Uhud'da Allah Resulü'nün yanında yer almış ve her ikimizde yaralanmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanı takip için çağrı yaptığını duyunca kardeşimle birlikte ''Binecek hayvanımız yok, yaralıyız. Ağır yaralımız da var ama Allah Resulü'nün yanında savaş imkanını kaçıracak mıyız?'' dedik. Sonra Resulullah'la birlikte yola çıktık. Benim yaram kardeşiminkinden daha hafifti, hafifti, birlikte yürüyorduk. Kardeşim takatten düşünce ve baygınlık geçirince onu sırtıma alıyor Kafileden kopmamaya çalışıyordum. Yola böyle devam ettik. Ordudan da kopmadık. Gidilen son noktaya kadar müminlerle birlikteydik. Kelimenin tam anlamıyla bu şanlı ordu, müşriklerin bulunduğu söylenen hamra Esed'e kadar ulaştı. Müşrikler meydanda yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güçlü bir şekilde üzerlerine geldiğini duyunca... Yeni bir çarpışmayı göze alamadan geri dönmek zorunda kalmışlardı. Bu durum, Müminler'de yeni bir şevk canlanması meydana getirirken, müşriklerin zaafını ön plana çıkarıyordu. Kendilerine göre harbi kazanmışlardı ama tadını tadamamışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu istiyordu. Böylece Uhud'un güçlerini kıramadığını İslam ordusunun her an toplanıp savaşa hazır hale gelebileceğini cihat ruhundan kopmadıklarını ispat ediyordu. Yaralılarla dolu bu ordu düşman kovalayan şanlı bir orduydu. Hamraül Esed'de kamp kuruldu. Yaralıların tedavisine devam edildi. Üç günlük bir konaklamadan sonra Medire'ye geri dönüldü. Uhud günü gerçekten de unutulmayacak gündü. Uhud meydanı ciddi bir imtihan meydanıydı. İmtihanı kazanan Rabb'ın rızasını ebedi saadeti de kazanıyordu. Allah Uhud mücahitlerine rahmet etsin, selam onların üzerine olsun, Allah cümlemizi onların şefaatlerine nail kılsın.